dindar ve hamiyetkar ve vatanperver milletvekillerine şunu arz ediyorum Mekke-i Mükerreme'de Hecerül Esved yanında hürmet için konulduğunu hacıların gördükleri Zülfikar Mucizatı Kur'aniye mecmuası ile Medine-i Münevvere'de de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kabri üzerinde konulduğunu gördükleri asay Musa mecmuası gibi Risale-i Nur'un bir kısım eczaları Âlem-i İslam'ın bizimle hakiki uhuvvetini temine vesile oldukları halde, müsaade edilmek suretiyle dört seneden beri evrak-ı muzırra gibi dosyalar içinde, mahkeme mahzenlerinde çürütülmek suretiyle imhasına çalışıldığı ve dört mahkeme beraetine ve serbestiyetine karar verdikleri ve biz de çok defa makamata istida ile müracaat edip, serbestiyetini istediğimiz, ve hem başbakanın din propagandası yüzünden şimdiye kadar bu vatana hiçbir zarar gelmediğini söylediği halde, bu dindarların serbestiyeti hakkındaki kanunun tasdikinin tacili ve takdimi lazım gelirken tehir edilmesi, dindar mebusların nazarı millette kendilerine düşen en ehemmiyetli dini vazifelerini yapmıyorlar diye dindarların bir telaşları var. Biz de telaş ediyoruz ki dâhili gizli dinsizler ve komünizm hesabına çalışan hainler bu vaziyetten istifade etmemeleri için bu gelecek hakikatı sizlere beyan etmeye hamiyeten mecbur oldum. O hakikatta budur ki demokrat dindar milletvekillerine bir hakikatı ihtar. Bugünlerde hastalığım itibarıyla kışın pek şiddetli hiddetine tahammül edemedim. Çok tecrübelerimle umumi bir hatanın neticesinde. Hava ile zemin, zelzele ile ve fırtına ile gadabı ilahi haber vermek nev'inden hiddet ediyorlar gibi adete muhalif bir vaziyet gösterdiler. Ben de bundan bir manevi fırtınaya alamet hissettim. Kalbime geldi ki, acaba yine İslamiyet ve hakkaiki imaniye zararına bir hatay umumi mi meydana geldi. Adetim olmadığı halde ve dünya siyasetini terk ettiğim halde bu nokta için sordum: Ne var, cerideler ne haber veriyorlar? Bana dediler ki, din propagandasını yapan dindarların serbestiyet kanunu geri kalmış, fakat solcular hakkındaki kanunu tacil edip tasdik etmişler. Kalbime geldi ki, bu vatan ve İslamiyetin maslahatı, her şeyden evvel dindarların serbestiyeti hakkındaki kanunun hem tacil, hem tasdik ve hem de çabuk mekteplerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünkü bu tasdik ile Rusya'daki 40 milyona yakın Müslümanı hem 400 milyon alemi İslam'ın manevi kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana kazandırmakla beraber komünistin manevi tahribatına karşışim diye kadar Rusun, Amerika ve İngiliz'e karşı tecavüzünden ziyade bin senelik adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezası iken o tecavüzü durduran, şüphesiz, hakaiki Kur'aniye ve imaniyedir. Öyleyse bu vatanda her şeyden evvel o acip kuvvete karşı, hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi bilfiil fiil elde tutup, dinsizliğin önüne kuvvetli bir sedd-i zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'ani yapılması lazım ve elzemdir. Çünkü dinsizlik Rus'u, şimdiye kadar yarı Çin'i ve yarı Avrupa'yı istila ettiği halde, bize karşı tecavüz ettirmeyip tevkif ettiren, Hakiki imaniye ve Kur'aniyedir. Yoksa Rusların tahribat nevinden manevi kuvvetlerine karşı adliyenin binden birine maddi ceza vermesiyle serserilere ve fakirlere, zenginlerin malını peşkeş çeken ve hevesli gençlere ehlinamusun kızlarını ve ailelerini mübah kılan ve az bir zamanda Avrupa'nın yarısını elde eden bir kuvvete karşı ancak ve ancak manevi bombalar lazım ki. O da hakiki Kur'aniye ve imaniye atom bombası olup o dehşetli solculuk cereyanını durdursun. Yoksa adliye vasıtasıyla yüzden birine verilen maddi ceza ile bu külli kuvvet tevkif edilmez. Onun için dindar milletvekilleri bu tacili lazım gelen hakikati tehir etmelerinden çok defa tecrübelerle gördüğümüz gibi bu defada küreyi hava şiddetli soğuğu ile buna itiraz ediyor. İki dehşetli harbi umuminin neticesinde, beşerde hasul olan bir intibahı ı kavi ve beşerin tam uyanması cihetiyle kat'iyyen dinsiz bir millet yaşamaz, Rus'la dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve deliyle istinat eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile bir musaleha veya tabi olabilir. O vakit 400 milyon ehli Kur'an'a kılıç çekemez. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Mevlid-i Şerifinizi ruhu canımızla tebrik ediyoruz ve muvaffakiyetinizi ve Nurlar'ın fevkalade tesirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz ve Nurcuları tebrik ediyoruz. Saniyen bu mübarek gecede pek şiddetli bir ihtar kalbime geldi ki İstanbul'daki üniversiteciler, eski Said ile Yeni Said'in tarihçeyi hayatındaki harikaları yazmaları münasebetiyle iki fikir meydana gelmiş. Birisi, dostlarda benim haddimden pek ziyade fevkalade bir nevi velayet gibi bir hüsnü hasıl olmuş ve mu'arızlarda ve ehli felsefede de pek harika bir deha zanlı ve hatta bazılarında da kuvvetli bir sihir tevehhümüyle haddimden bin derece ziyade bir tevehhüm hasıl olmuş. Ve bu manaya dair çok yerlerde bunun hakikati nedir diye maddi ve manevi izahı benden istenilmişti. Ben de bu geceki şiddetli ihtar için çok mukaddematlı bir hakikati beyan etmeye mecbur oldum. Birinci mukaddeme. Nasıl ki bir çam ağacının buğday tanesi kadar bir çekirdeği koca çam ağacına bir mebde oluyor, kudreti ilahi o acib ağacı o çekirdekten halk ediyor. Milyondan ancak bir hisse o çekirdekte bulunurken o çekirdek kader kalemiyle yazılan manevi bir fihriste olmuş. Yoksa bir köy kadar fabrikalar lazımdır ki o acı ağaç dal ve budakları ile teşkil edilsin. İşte azamet ve kudreti ilahinin bir delili de budur ki bir zerreden dağ gibi şeyler halk eder. İşte aynen bunun gibi hiçbir mahviyet ve tevazu niyetiyle olmayarak bütün kanaatimle ilan ediyorum ki benim hizmetim ve sergüzeşte hayatım, bir nevi çekirdek hükmüne geçmiş. İnayeti i ilahiye ile bu zamanda ehemmiyetli bir hizmet-i imaniyeye mebde olmak için, Kur'an'dan gelen ve meyvedar bir şecele-i olan nur-risalelerini ihsan etmiş. Ben bunu kasemle temin ediyorum ki, bütün hayatımda geçen o harikalardan dolayı ben kendimde kat'iyyen bir kabiliyet ve bir meziyet ve o fevkaladeliğe bir liyakat görmüyordum. Hayret hayret içinde kalıyordum. Değil fevkalade bir deha veyahut fevkalade bir velayet, belki kendi kendimi idare edecek ve hayatı ihtimaiye ile münasebetdar olacak bir kabiliyet görmüyordum. Gerçi zahiren hotfuruşluk gibi bazı halat hayatımda görünmüştü. O da ihtiyarım haricinde halkların hüsnü zanlını tekzip etmemek için bir nevi hotfuruşluk gibi oluyordu. Fakat halkların zanlı gibi hakikatte olmadığını ve dünyaya yaramadığımı böyle bin derece haddimden fazla bir tevecühe mazar olduğumu bütün bütün hilaf hakikat telakki ediyordum. Fakat cenabı Hakka yüz bin şükür olsun ki, 70-80 senelik hayatımın sonlarında onun hikmetini ihsan-ı ilahiye ile bir derece bildik ve kısaca bir kısmına işaret edeceğim. Ve çok numunelerinden bir kısım numunelerini beyan ediyorum. Birinci numune, medrese usulünce hiç olmazsa 15 sene tahsili ilim lazım geliyor ki hakiki diniye ve ulumu İslamiye tam elde edilsin. O zaman da de değil harika bir zeka veya bir manevi kuvvet, belki bütün istidat ve kabiliyetinin haricinde bir acip tarz ile bir iki sene sarf ve nahiv mebadisini gördükten sonra üç ayda acip bir tarzda 40-50 kitabı güya okumuş ve icazet almış gibi bir halet göründü. Bu hal altmış sene sonra doğrudan doğruya gösterdi ki o vaziiyet Uumu imaniyeyi 3-4 ayda kısa bir zamanda ellere verebilecek bir tefsiri Kur'an'i çıkacak ve o bir icarere sahip de onun hizmetinde bulunacak işaretiyle hem bir zaman gelecek ki değil 15 sene belki bir sene de umu imaniyeyi ders alacak medreseler ele geçmeyecek ve azalacak bir zamana bir nevi işareti gaybiye gibi manalar hatıra geliyor. İkinci numune. O eski zamanda Said'in o çocukluk zamanında büyük alimlerle münazarasını ve o alimlerin suallerine cevap vermesini, hatta kendisi hiç sual etmeden alimlerin en müşkil suallerine doğru cevap vermesini ben katiyen itiraf ediyorum ve itikad ediyorum ki o hal ne harika zekabetimden ve ne de acip istidadımdan neşet etmiş değildir. Ben de bir çare, sersem, gürültücü bir çocuk iken hiç böyle değil büyük alimlere cevap vermek, belki küçük hocalara, hatta küçük talebelere de malûf olur bir haldeyken doğru cevap vermekliyim, katiyen istidadımdan ve zekâvetimden gelmemiş olduğuna kanaat-ı kat'iyem var. Yetmiş senedir de hayret ediyordum. Şimdi ihsân-ı bir hikmetini anladım ki çekirdek gibi medrese ilimlerine bir ağaç ihsan edilecek ve o ağacın hizmetinde bulunana karşı pek çok rakipleri ve muardızları bulunacak. İşte bu zamanda İslamlar içinde muhtelif meşrepler ve meslekler sahipleri birbirisini tenkid etmek ve eserine mukabil eserler neşretmek, Mutezile ve Ehli Sünnet gibi birbirini kırmak adetiyle bu zamanda o Nur ağacının hizmetkarının başına vuracak ve rekabet veya meşrep muhalefetiyle en tesirlisi ve en müthişi medrese hocaları olmak lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a yüzbin şükür olsun ki, eskiden beri devam etmekte olan o adete muhalif olarak, Risale-i Nur en ziyade ulemanın damarlarına dokundurduğu halde hocaların nurlara karşı tenkitkârâne eserler yazamadıklarının sebebi, o zamanda o çocuk Said'in ulemanın suallerine karşı doğru cevap vermesi, Ulemanın cesaretini kırmış ki hiçbir yerde kıskanç hocalardan hem meşrepçe sayıda çok muhalif oldukları halde nur risalelerine karşı mukabil çıkmamaları bu halin bir hikmeti olduğuna kanaatim gelmiş. Yoksa böyle acip bir zamanda ehli medresenin itirazı başlasaydı dinsizlik taraftarları olan gizli düşmanlarımız hem nurları hem ulemayı çürütmek için ehemmiyetli bir vesile yapacaklardı. Cenab-ı Hakk'a hamdsiz şükür olsun ki en ziyade nurların dokunduğu resmî ulema aleyhinde bulunamadılar. Üçüncü numune. Eski sayidin çocukluk zamanından beri hem kendisi hem babası fakir oldukları halde başkalarının sadaka ve hediyelerini almadığının ve alamadığının ve şiddetli muhtaç olduğu halde hediyeleri mukabilsiz kabul etmediğinin ve Kürdistan adeti talebelerin tayinatı ahalinin evlerinden verildiği ve zekatla masrafları yapıldığı halde Sait hiçbir vakit tayin almaya gitmediğinin ve zekatı dahi bilerek almadığının bir hikmeti şimdi kat'i kanaatimle şudur ki ahir ömrümde Risale-i Nur gibi sırf imani ve uhrevi bir hizmet-i kutsiyeyi dünyaya alet etmemek ve menafi şahsiyeye vesile yapmamak için o makbul adete ve o zararsız seciyeye karşı bana bir nefret ve bir kaçınmak ve şiddeti fakru zarureti kabul edip elini insanlara açmamak hali verilmişti ki Risale-i Nur'un hakiki bir kuvveti olan hakiki ihlas kırılmasın ve bunda bir işaret imanevi hissediyordum ki gelecek zamanda maişet derdiyle ehli ilmin malubiyeti bu ihtiyaçtan gelecektir. Dördüncü numune Yeni Sait ihtiyarlığında bütün bütün siyasetten ve dünyadan kendini çekmeye çalıştığı halde Ehli dünyanın bütün bütün kanuna ve insafa ve vicdana, hatta insanlığa muhalif bir tarzda eşeddi zulüm ile 28 sene işkencelerle ezdiklerine ve bir sineğin ısırmasına tahammül etmeyen o bir sayidin, baltalarla başına vurduklarına ve ihanetin en şenilerini yaptıklarına karşı emsalsiz bir sabır ve tahammül ona ihsan olunması ve gayet asabi ve sinirli olduğu gibi fıtraten korkak olmadığı halde, ecel birdir, tegayür etmez hakikatına imanından gelen büyük bir cesaretle beraber, en korkak, en miskin bir vaziyette sükût edip sabretmesi, hatta bir miktar sonra o işkenceler sonunda ruhuna bir ferah verilmesinin bir hikmeti, kanaat kat'iyemle budur ki, Kur'an-ı Hakîm'in imaniyesini tefsir eden Risale-i Nûr'u, hiçbir şeye ve şahsi menfaatlerine, ve manevi kemalatlarına alet yapmamak ve hakiki ihlası kırmamak için ehl-i siyaset Sayit hakkında dini siyasete alet yapmak vehmini verip ta Sayit işkencelerle, hapislerle dini siyasete alet etmesin diye ehl-i siyasetin zalimane hükümleri altında kaderi ilahi nurdaki hakiki ihlası kırmamak için Said'e şefkatli tokatlar vurup Sakın sakın hakayık imaniyenin tefsiri olan Risale-i Nuru kendi şahsi menfaatlerine ve hatta manevi kemalatlarına ve belalardan ve muzır şeylerden kurtulmaklığına alet yapma ta ki nurun en büyük kuvveti olan ihlası hakiki zedelenmesin diye kader-i ilahinin şefkatli tokatları olduğuna kat'i kanaat ediyorum. Hatta her ne vakit sırf ahiretime şahsi ibadetle ziyade meşguliyetim sebebiyle nurun hizmetini bıraktığım aynı zamanda ehl-i dünya bana musallat olup bana azap verdiğine kat'i kanaat getirmişim. Bu dördüncü numune'nin izahını en son yazılan mektuplardan ehl-i siyaset, Saydi dini siyasete alet yapar diye hapislere atması ve sonra Sait onun hikmetini yani kaderin şefkat tokatları olduğunu anlamasıyla onları helal etmesi ve kendi tahammülünün hikmetini anlamasına dair olan o mektuba havale ediyoruz. Beşinci numune, bu bir Said'in gayet muhtaç olduğu ve yetmiş seneden beri o sanatla meşgul olması ve bazı gün iki yüz sayfa kadar tashihâ mecbur olmasıyla beraber on yaşındaki zeki bir çocuğun on günde muvaffak olduğu yazı kadar bir yazıya malik olamadığına hayret ediliyordu. Halbuki Said bütün bütün istidatsız değildir. Hem de nesibi kardeşlerinin hepsinin de güzel yazıları olduğu halde. Bu kadar yazıya muhtaç iken böyle yarım ümmi vaziyetinin hikmeti kanaati kat'iyemle şudur ki bir zaman gelecek ki cüz'i ve şahsi iktidarlar, kuvvetler mukabele edemeyecek dehşetli ve manevi düşmanların hücumu zamanında güzel yazı sahiplerini ruhu canıyla aramak ve hizmetine şerik etmek ve o çekirdeğin etrafında su, hava, nur gibi o manevi ağaca hizmet etmek için o şasi ve cüzi hizmeti külli ve umumi ve kuvvetli ve bir kaleme mukabil binler kalemi bulmak hikmetiyle ve buz parçası gibi benliğini o mübarek havuz içinde eritmesiyle hakiki ihlası elde etmek ve bu suretle imana hizmet etmek hikmetiyle olmuş. Elbaki hu elbaki. Aziz Siddık kardeşlerim, ruhu canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alemi İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahiri Müttefika-i İslamiyen'in kutsi kanunu esasiyelerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim istikbale tam hakim olup beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var. Saniyen, şüphe kalmadı ki Nur risaleleri ve talebeleri Hıp su inayti ilahiyeye mazhardırlar ki, bu zamanın hassasiyetle ve bazı keyfi kanunlarla pek hiddetli bir inad ile uzun zamandan beri Nur talebelerine ancak yüzde bir nispetinde zarar verebildiler. Nurun faal talebelerinden 600 talebesinin mahkemelerle meşgul edilmesine dehşetli bir plan varken, yalnız altı talebeye muvakkaten ilişildi. Hatta nur kahramanının yazdığı gibi, 25 adliye mahkemeleri yüzbinler nüshalarında ve yüzbinler talebelerinde medar mes'uliyet bir şey bulamıyorlar. Ve o kesretli adliyelerin, nurlarda suç yok ve bulamıyoruz demeleri, kat'î bir delildir. Çünkü benim İstanbul ve Afyon gibi mahkemelerimde, onların o hassas ve suistimal edilebilir kanunlarına tam aykırı olarak söylediğim halde, Beni mesul etmedikleri gibi nurlar da medeniyetin zalimane kanunlarını zır ü zeber ettikleri halde medar-ı mesuliyet suç bulamadıkları kat'iyen gösteriyor ki nurlardaki hakikat karşısındaki muarızları mağlup ederek adliyeleri de insafa getirmiştir. İnayet-i ilahiye Kur'an'ın bir mucize maneviyesi olan Risale-i Nur'u muarızlarından muhafaza ediyor. Muarızların hücumu ise nurların parlamasına ve intişarına vesile oluyor. Üstadımız diyor ki: 28 sene zarfında hükümetin resmi adamlarından bana rast gelenler hep sıkıntı verdikleri halde zabıtanın bana hiç sıkıntı vermediği gibi bazı himayetkerane vaziyeti göstermelerinin hikmetini şimdi izhar ediyorum ki nur talebeleri ve risaleleri manevi bir zabıta hükmünde asayiş ve emniyeti muhafazaya hem kutsi bir şekilde çalıştıkları ve herkesin kalbinde nasihatlarıyla iman cihetinde bir yasakçı bıraktıkları tahakkuk etmiş. Zabıta bunu manen hissetmiş ki, bize her vakit dost göründü. Bunun sırrı budur ki. Kur'an'ın bir kanunu u esasisiyle, yüzde doksan masuma zarar gelmemek için, on cani yüzünden asayişi bozmağa çalışanları men ediyorlar. Birisinin günahıyla başkası mes'ul olamaz. Bu sırra binaen şimdi asayişi bozmaya çalışan manevi dehşetli kuvvetler mevcut olduğu halde Fransa, Mısır, Fas, İran gibi yerlerden daha ziyade bu mübarek memlekette çalışıldığı halde emniyet ve asayişi bozamadıklarının en büyük sebebi 600 bin nur nüshaları ve 500 bin nur talebeleri zabutaya bir manevi kuvvet olarak o manevi tahribata karşı dayandıklarını, zabıta manen hissetmişler ki 28 seneden beri resmi memurlara muhalif olarak nurlara insafkarane ve merhametkerane vaziyet gösteriyorlar. Hem üstadımız diyor ki ben derim bu zamanda hocalardan hatta sofilerden ziyade zabıta efradı ehli takva olup kebairden kendilerini muhafaza ve feraizi yapmasını vazifeleri iktiza ediyor ve ona ihtiyacı şiddet var ta ki karşısındaki manevi tahribatçılara karşı asayiş ve emniyeti umumiye'ye ait vazifelerini tam yapabilsinler hizmetindeki nur talebeleri